Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. Yangın tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ilçe merkezi ile Kilitbahir Köyü arasında kalan Çamburnu mevkindeydi. Dudman'ın kent merkezinden de görüldüğü yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Yangına iki uçak 10 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve 230 personel de müdahale edildi. Bölgede geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan halk ve ormanlık alanın 5 ayrı bölgesinde çıktığı belirten yangınları söndürme çalışmalarına destek verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Çanakkale'de 5 farklı noktada çıkan yangınlara ilişkin bilgi verdi. Buna göre Lapseki, Adatepe'de anız yakma nedeniyle çıkan yangın nedeniyle 1,2 hektar alan kül oldu. Yangında 2 hektarı orman alanı, 3 hektarı ziraat alanı olmak üzere toplamda 5 hektar alan yandı. Yangının çıkış nedeni olaraksa balya makinesinin attığı kıvılcım gösterildi. Çanakkale-Kaz Dağları'nda maden arama faaliyetleri kapsamında binlerce ağacı kesen şirkete karşı başlatılan eylemlerin birinci yılında çevreciler kendilerine kesilen ceza miktarının 33 bin lira olduğunu söyledi. Maden firması gidene kadar bölgede nöbete devam edeceklerini ifade eden eylemciler, cezanın kendilerine yıldıramayacağını söyledi. Kaz Dağları'ndaki madencilik faaliyetlerine ve doğa tahribatına karşı başlatılan eylemlerin birinci yıla nedeniyle İzmir'de açıklama yapıldı. Açıklamada Kaz Dağları'nda eylemcilerin yaptığı nöbetten dolayı toplam 33 bin liranın üzerinde para cezası kesildiği söylendi. İzmir Yaşam Alanları Sözcüsü Yüksel Kereş Dağların, nehirlerin, ormanların talana açık yerler olmadığını haykırıyoruz. Sadece Kaz Dağları'ndan değil, ülkenin dört bir yanından yükselen doğaya sahipçik sesine kulak verdiğimiz için buradayız dedi. Keleş 350 bin ağacın kesildiğini dile getirdi ve yaşam savunucuları ormanda kalmaları yasak. Covid-19 salgınında burada kalamazsınız. Ormana giriş yasak. Sokağa çıkma kısıtlamasında burada kalınmaz gibi saçmalıklara karşı itirazlarını Ve dava açma haklarını kullanıyorlar. Para cezaları toplam şimdilik 333.744 liraya ulaştı diye konuştu. Kaz Dağları'nda yapılan çevre eylemlerinin birinci yıla nedeniyle Çanakkale İl Merkezi'nde çay bahçesi önünde eylem yapmak isteyenler de polisler engel oldu. 16 kişi gözaltına alındı. Çay bahçesinde bulunan masa ve sandalyeler dağıldı. 16 kişi saatlerce gözaltında tutulduktan sonra sonunda serbest bırakıldı Çanakkale'de. Cumhuriyet'ten Hazal Ocağan haberine göre koronavirüs süreci, sağlıklı gıdaya erişimin ve çevrenin bir kez daha önemini anımsattı. Greenpeace, İstanbul Nasıl Beslenir? adlı yeni raporunda çarpıcı verilere yer verdi. Marmara bölgesinde tarım alanları kaybının tüm Türkiye ortalamasından çok daha hızlı yaşandığına dikkat çekilen raporda, İstanbul'un hiçbir üründe ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayamadığı vurgulandı. Greenpeace, İstanbul Nasıl Beslenir? üretici pazarları odağında, Alternatif ve Olanaklar adlı yeni bir rapor hazırladı. İstanbul'un hiçbir üründe ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayamadığına dikkat çekti. 153 bin tonla Türkiye'de üretilen buğdayın binde 9,3'ünü üreten İstanbul kendi buğday kullanımının ancak %5,3'ünü karşılayabiliyor. Başlıca yaş sebze ve meyvelerde bu oran genellikle %1'in altında değindi. İstanbul'da üretim kapasitesinin yanlış tarım politikaları ve kentsel gelişim stratejileri sonucunda neredeyse sıfırlandığı belirtilen raporda, ithalat politikaları sonucunda belirli ürünlerde makro ölçekte dışa bağımlılık yapısallaşmış durumda. Bölgesel kalkınma politikaları çerçevesinde tarım Marmara bölgesi için stratejik bir sektör diye görülüyor. İstanbul'da kentsel gelişim süreci içinde tarım arazileri gitgide konut alanlarına ve sanayi bölgelerine dönüşmüş, Kentin içinde kalan az sayıda bostanda ise üreticiler üretimi sürdürmekte zorlanıyor. Yapılmak istenen yeni mega projelerle mevcut tarım alanları da yok ediliyor dendi. Raporun sonuç bölümünde tarım ve gıda sisteminde bir dönüşüm ancak gıda demokrasisi ve gıda egemenliğinin gerçekleşmesi yönünde makro bir hedefin konulması küçük ölçekli üretişinin desteklenmesiyle mümkün olur dendi. İklim haberden Sena Akkoç'un çevresine göre Cenevre merkezli dünya İklim araştırma programı kapsamında yapılan çalışma sanayi öncesi dönemlerden bugüne karbondioksit seviyesinin iki katına çıkması durumunda gerçekleşecek sıcaklık artışının tahmin aralığını daraltmaya yönelik ilk belirgin ilerlemeyi sundu. Araştırmaya göre emisyonların iki katına çıkması sanayi öncesi seviyelere göre 2,6 ila 4,1 derece arasında ısınmayı tetikleyecek. Yani en iyi senaryoda sıcaklık artışı ısınmanın 1,5 ile 4,5 derece arasında olacağını gösteriyor. Bir önceki çalışmalara göre daha yüksek. bu rakam. Kaliforniya Oakland'daki Breakthrough Enstitüsünün araştırma merkezinde iklim bilimci ve araştırmanın ortak yazarlarından Zeke Hasfader, 2080 yılına kadar mevcut karbondioksit emisyon oranımız iki katına çıkacak. İklim değişikliği düşündüğümüz kadardan da kötü dedi. Sera gazı emisyonu düşmedikçe 2015 Paris İklim Anlaşması ile belirtilen ortalama küresel sıcaklıktaki artışı 1,5 derecede sınırlama hedefinin neredeyse asla gerçekleşemeyeceği yönünde bir bilimsel görüş birliği var diyor. House bu çalışmanın karbondioksitlerin atmosferdeki artışı sonucunda dünyanın ne kadar ısınacağını daha iyi anlamamızı sağladığını söyledi ve dünyanın deniz seviyesinin aşırı yükselişi ve şiddetli iklim etkilerini görme yolunda olduğunu sözlerine ekledi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesunan Uygar Özel